Hasan Tahsin Feyizdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Muhammed Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 38 ayettir. 13. ayet hicret sırasında inmiştir. Adını 2. ayetteki Muhammed isminden almıştır. Bu sureye Kıtal Suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ın vahdaniyet ve hakimiyetinde ve O'nun emirlerini tanımakta nankörlüğe, küfre, inkara sapanların ve Allah yolundan insanları alıkoyanların bütün iyi amellerini Allah boşa çıkarmıştır. Bu alıkoyma, ister yasaklama, ister ikna yoluyla olsun aynıdır. İman edip sevaplı işler işleyenler, ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bunun sebebi küfre sapanların ilahi hükümlerden yüz çevirip batıla uymaları, iman edenlerin de Rablerinden gelen hakka uymalarıdır. İşte Allah insanlara hallerine ait misalleri böyle anlatır. Kafirlerle savaş için karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup mağlup edince, savaşanlar kalmayınca kalanları da artık bağı sıkı bağlayın, kaçırmayıp esir alın. Onlar savaş ağırlıklarını, silah ve cephanelerini bırakıncaya kadar hüküm böyledir. Bundan sonra esirleri ya bir iyilik olarak azat edin ya da bir fidye, bir bedelle bırakın. Allah dileseydi size hiç irade ve yetki vermeden onlardan harpsiz de elbet intikam alır, helak ederdi. Fakat size savaşı emretmesi, batıla, küfre karşı mücadele ve İslam'ı hakim kılma davasında kiminizi kiminizle imtihan etmek içindir. Allah yolunda öldürülen şehitlerin amellerini o, ...asla boşa çıkarmayacaktır. İslam'da harpte kafirlerden alınan esirler... ...ya karşılıklı değiştirilir... ...veya fidye ile... ...veya mükatebe fidye karşılığı ile bırakılır... ...ya da karşılıksız azat edilir... ...veya bir Müslümanın hizmetine verilmemiş olup da... ...ancak zararlı bir durumdan dolayı mecburiyet hasıl olmuşsa... ...İslam Devlet Başkanı... ...onun eziyetsiz öldürülmesine izin verebilir. Fakat Müslüman olmuşsa öldürülmez. Henüz güvenirliği olmadığı için de azat edilmeyen harp esirleri şahsın değil devletin esiri sayılır. Bir süre devlet başkanı bunlardan bir kısmını ganimet olarak ev halkı gibi gözetilmek kaydıyla köle statüsünde savaşçılara dağıtmıştır. Onları hidayete ve rızasına erdirecek durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine önceden tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, O'nun dininin yayılmasına ve hayata geçmesine yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit, sağlam tutar, güç ve sebat verir. Küfre sapanlara gelince, yüzüstü kapanmak ve helak onlaradır. Allah, onların bütün iyi işlerini boşa çıkarmıştır. Bunun sebebi, Onların Allah'ın indirdiğini beğenmemiş olmalarıdır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bundan dolayı Allah'ın indirdiğini beğenmeyerek kafir olanları müminler de sevemez. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Baksalar ya kendilerinden önceki inkarcıların ve Allah'tan gelenleri hiçe sayanların sonu nasıl olmuş? Allah onları her şeyle kökünden kazımıştır bütün kafirler içinde onun benzerleri vardır. Bu böyledir. Zira Allah iman edenlerin koruyucusudur. Kafirlere gelince onların hiç koruyucusu yoktur. Hiç şüphesiz Allah iman edip de salih, sevaplı işler işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Küfre sapanlar, inkar edenlerse Dünyada sırf zevklenip eğlenirler ve hayvanlar gibi yer ve içerler. Artık onların yeri ateştir. Resulüm, seni içlerinden çıkaran memleket halkından daha kuvvetli nice memleket halkı vardı. Biz onları yok ettik de onlara hiçbir yardım eden olmadı. Artık Rabbinden apaçık bir delil olan Kur'an'a tabi olan kimse, kötü ameli kendisine süslü ve güzel gösterilmiş ve keyif ve zevklerine uymuş kimse gibi midir? Muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren şaraptan ırmaklar, ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen, kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? O müşriklerden seni dinleyenler de vardır. Sonra senin yanından çıktıkları zaman, Ashabtan kendilerine ilim verilmiş olanlara, ''O demin ne söylemişti?'' derler. Böylece alay ederler. İşte onlar, bu yüzden Allah'ın kalplerini kapatıp mühürlediği, keyif ve zevklerine uyan kimselerdir. Allah'ın varlığını bilip söyledikleri halde, ''O'nun emirlerini işlerimize karıştırmayalım.'' diyerek, yine de putlara bağlılık gösterenlerden. İman etmekle doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini artırır ve takvalarını verir, ateşten korunmalarını ilham eder. Hala o inanmayanlar o kıyamet saatinin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte geleceğinin alametlerinden olan son peygamber gelmiştir. Artık o saat kendilerine geldiği vakit, Hatırlayıp tevbe etmelerinin faydası nereden olacak? O halde Resul, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hata veya kusurdan ibaret olan günahına ve mümin erkeklerle mümin kadınların günahlarına mağfiret dile. Allah, dönüp dolaştığınız yeri de, sonunda duracağınız yeri de bilir. İman edenler, cihat hakkında ''Bir sure indirilmeli değil miydi?'' derlerdi. Fakat hükmü kesin ve açık bir sure indirilip de içinde savaş anılınca görürsün ki kalplerinde şüphe ve nifaktan bir hastalık bulunanlar üzerine ölümden baygınlık gelmiş kimsenin bakışı gibi sana bakarlar. Halbuki onlara daha uygun olan itaat ve güzel sözdür. Emir ve iş kesinleşince, cihat isteklerinde Allah'a karşı sadık kalsalardı, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Bu cümle, müpteda olup haberi, bir sonraki ayetin baş tarafındaki itaat ve güzel sözdür. Ey münafıklar! İdareyi ele alırsanız, yeryüzünde hemen karışıklık çıkarmanız ve akrabalık bağlarını parçalamanız sizden umulan bir şey değil midir? İşte bunlar Allah'ın kendilerini rahmetinden kovduğu, kulaklarını sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ın söyledikleri üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Kur'ansız hayat Allah'tan uzak bir hayat demektir. Kur'an'ı okumak, yalnız yüzünden veya ses gösterisi şeklinde okumak değil, onu anlamak, üzerinde düşünmek ve yaşamak demektir. Sorumluluktan kurtaranda budur. Meyveler yalnız kabuğunu yemek için değildir. Bundan dolayı okuyup üzerinde tefekkür etmeyenleri Allah Teala kınamakta ve bu sebeple de büyük sorumluluk yüklemektedir. Hakikaten kendilerine Kur'an'la doğru yol belli olduktan sonra geri küfürlerine dönenleri şeytan buna teşvik etmiş ve onları uzun emellere, umutlara düşürmüştür. Bunun sebebi, o münafık olanların, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayan müşrik ve Yahudilere, ''Biz size Peygamber ve İslam aleyhine bazı işlerde itaat edeceğiz.'' demeleridir. Halbuki Allah onların gizli konuşmalarını bilir. Artık melekler, yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını aldıkları zaman, Onların halleri nice olur? Bu ayet kabir azabına işaret etmektedir. Bu böyledir. Zira onlar Allah'ı kızdıran şeylere uymuşlar ve onun rızasından samimi iman ve emirlerine itaatten hoşnut olmamışlardır. Bu yüzden Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, peygamber ve müminlere olan kinlerini Allah'ın hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Eğer dilersek, sana onları, o münafıkları elbette gösteririz. Sen de kendilerini mutlaka simalarından tanırsın. Ayrıca sen onları sözlerinin eğik bükük olan bundan da hemen tanırsın. Allah bütün iş ve hareketlerinizi bilir. Andolsun ki, içinizden mücahitlerle sabredenleri belirtip, ayırt etmek için, sizi imtihan edeceğiz haberlerinizi de açıklayacağız şüphesiz ki o küfre sapanlar halkı Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler ve onu dışlayanlar Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremezler o bunların amellerini boşa çıkaracaktır ey iman edenler bütün işlerinizde Allah'a itaat edin Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki o küfre, inkara sapan ve insanları Allah yolundan ve Müslümanca yaşamaktan men eden, sonra da küfür haliyle ölenler var ya, işte Allah onları asla bağışlamaz. Bu ayeti kerimeye göre kafirler, inkarcılar yanında bir de Allah'ın emri doğrultusunda yaşamak isteyenleri alıkoymak, men etmekte küfre sapmaya sebep olur. Bu haldeyken ölen, kafir olarak ölür. İşte bu, Allah'tan büyük bir ihtardır, açık bir uyarıdır. Onun için ey müminler, düşmanla savaşta gevşemeyin ve siz daha üstünken onları barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir ve amellerinizi asla eksiltmez. Dünya hayatı ancak bir oyun, ve bir eğlenceden ibarettir. Eğer iman edip de Allah'ın emirlerine uygun yaşar, karşı gelmekten sakınırsanız, Allah size mükafatınızı verir ve sizden bütün mallarınızı istemez, yalnız zekat ve sadaka olarak bir kısmını ister. Eğer Allah sizden onların hepsini isteyip de sizi zorlasa, cimri olurdunuz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler, Allah yolunda malının bir kısmını harcamaya çağrılan kimselersiniz. Ama yine de içinizde cimrilik edenler vardır. Oysa kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik eder. Allah, zengin, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Siz ise fakir, ona muhtaçsınız. Eğer ondan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir kabim getirir de, onlar sizin gibi hayırsız ve itaatsiz olmazlar. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Muhammed Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgür